Selam Aleyküm ve Rahmetullah, Sümanınız mübarek olsun. Dilimizi biz kendimiz tayin edecek değiliz. Allah-u Teala Hazretleri Elhamdülillah bize, Peygamber Efendimiz'e Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de allah emirleri, yasakları var. Tabi biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz öğrendiğimiz, dinlediğimiz müddetçe. Ee, dinimizi ana kaynağından en sağlam şekilde öğrenmiş oluyoruz. Elhamdülillah elimizde yazılığı gayet güzel efendim muhafaza edilmiş. Ee, Allah'ın tarih ilahisi, selam-ı efendim Mustafa Şerif, Kur'an-ı Kerim var. Bir din e, düşünürsek şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Bu olmaz. Tarih boyunca insanlar efendim, zaman zaman böyle yapmışlar. Ee, bazı şeyleri kendi kafalarından kendi akıllarından kendi keyiflerinden kendi sakat o devirdeki ilkel düşüncelerinden Efendim bir şeyler ortaya koymuşlar ama işte iyi olmamış tabii ee, şimdi onlara gülüyoruz biz onların o inançlarına tapındıklarına bakıyoruz mantıklarına bakıyoruz şimdilerine bakıyoruz her ee, herhalde şey kusurlu görüyoruz Elhamdülillah e, Kur'an-ı Kerim'in e, ne kadar mantıklı olduğu, ne kadar ilimle efendim beraber ilimle top olduğu gün gibi aşikar e, böyle bilimler akademisine ye olmuş yabancı e, başka dinlere mensup insanlar Kur'an-ı Kerim'i inceledikleri zaman e, bunun ne kadar muazzam bir ilim hazinesi olduğunu görüp imana geliyorlar Müslüman oluyorlar, isimler var bu hususta efendim şeyler var misaller var böyle Fransız İlimler Akademisine mensup profesörler var filozoflar var bu gayet net bir şekilde cümle cihan halkının bildiği bilenlerin de efendim kelime işaret getirip İslam'a girdiği bir husus. Şimdi e, fakat biz Müslümanlar hani 20. yüzyılda Türkiye'de yaşayan efendim işte Müslüman kardeşlerimiz kendi kendimize bir e, tabi töreden gelen kulaktan dolma bilgiler var. Bu bilgilerle bir İslami anlayışımız var. Allah gafurdur, rahimdir. Tamam ayeti kerimede de öyle buyuruluyor. Allah gafurdur, rahimdir. Allah affeder. Eder ama yani neleri affeder, ne zaman affeder, ne zaman affetmez. E, Allah-u Teala hazretlerinin Kulunun ibadetine ihtiyacı yoktur. Elbette çok doğru. Tamam Allah'ın kula ihtiyacı yok. Kulun Allahu Teala hazretlerine sonsuz iftikar ve ihtiyacı var. Bunların hepsi güzel ama çıkan sonuçlar yanlış. Bakıyorsunuz adam bu fikirlere dayanarak Allah kafuldur, rahimdir diyerek günaha dalıyor. Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yoktur diye ibadetleri ihmal ediyor. Halbuki Allahu Teala hazretleri bu ibadetleri yapmamızı Buyurmuş Kur'an-ı Kerim'de ve bunların nice nice hikmetleri, faydaları, güzellikleri var. Herkes hayran, Cümle cihan halkı hayran. Şimdi onun için biz Müslümanların da kendimizi zaman zaman irdelememiz lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım, yoklamamız lazım. Düşüncelerimizi şöyle bir adalet terazisinde tartmamız lazım. İlim, irfan, efendim e, ölçülerine göre denememiz lazım. Acaba benim İslami inancım doğru mu? Acaba benim yaşayışım Allahu Teala hazretlerinin rızasına uygun mu? Efendim acaba benim yaptığım işler e, dinimizin, İslam'ın ana esaslarına münasip uygun düşüyor mu diye bunları zaman zaman sormamız lazım. ölçülmüş biçilmiş yere bir çubuk çakıyor. Oradan bir ipe alıyor. Bu tarafa doğru geliyor. Öteki noktanın arasına tuğlaları o ipe göre diziyor. Tozalar muntazam oluyor. Gayret muntazam oluyor. Bu da yetmiyor. Bir de yukarıdan aşağıya çekil dediğimiz bir ağırlıkla, ipin ucunda bir ağırlık var. Onunla da yukarıdan aşağı doğruluğunu efendim ölçüyor. Hem soldan sağa efendim hem yukarıdan aşağıya doğruluğunu böyle iple tespit ediyor. Bir yere, e, ölçüye, istikamete bakıyor. E, tuğla biraz ilerideyse küt küt vuruyor. Tak tak tak tak ses geliyor. Onu yerleştiriyor. Biraz geriye alıyor. Biraz ileri alıyor. Ayarlıyor. E, doğru. Tamam. Bu tuğla duvarı böyle yapmazsak duvar eri bir olur. Yamuk olur. Hatta yıkılır. Duvarı yapar usta. Ondan sonra faldır küldür yıkılır. Neden? Çekil doğrultusunda yapılmadı her üste konulan tuğla biraz kaydı biraz kaydı ağırlık merkezi e, hesaplanmadı efendim şey duvarı yıkıldı onun için biz de e, din bizim değil yani bizim aklımızın mantığımızın keyfimizin oyuncağı değil dinimizin kaynağı Kur'an-ı Kerim 1 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyeyi nebeviyesi iki. tabi buna dayalı olarak efendim ülemamızın çok güzel çalışmaları var, bilimsel çalışmaları var, akademik güzel çalışmaları var. Bunlara dayanarak meseleleri, açıklamaları, yorumlamaları var. Ne kadar güzel çalışmalar yapmışlar, ne kadar muhteşem, büyük eserler ortaya koymuşlar. Bugün Müslüman olan Avrupalılardan bir tanesi diyor ki, sizin çok büyük alimleriniz yetişmiş. Ben şimdi onlardan halancanın eserini hayranlıkla okuyorum. Bunları okuyun diyor. çok yüksek şanslıklar, dahiler yetişmiş. Anlaşılan diyor eski devirde dahiler din adamı oluyordu. O zaman din yükseliyordu. Şimdi dahi olanlar, becerikli olanlar efendim e, tahsilde yüksek e, başarı sağlayanlar hemen efendim daha çok para kazanacağım diye e, para getirici mesleklere kayıyor. E, din bilimlerine e, etmiyorlar. Bu eski hazinelerden istifade etmek lazım diyorlar. Sözümüz özeti evet biz Müslümanız Efendim, elhamdülillah Müslümanız. Ama bizim Müslümanlığımız acaba Müslümanlığın ta kendisi, mi? doğru Müslümanlık mı, has, hadis Müslümanlık mı, Tertemiz Müslümanlık mı, safi Müslümanlık mı? Bunu görmemiz lazım, bunu düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım, Efendim, Peygamber Efendimizin hayatına bakmamız lazım. Tabi Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in her şeyi bizim için örnek de. Sahade-i da hayatı da örnek, o da Resulullah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat görerek yanında yetişmiş olduğundan, bilgileri oradan aldığından o da bizim için çok önemli oluyor. Bakın mesela, şimdi ben dün bizim neşriyatımızdan çok sevdiğim bir neşriyat var, Abdullah İddin Mübarek Hazretleri'nin. Ruh şad olsun, mekanı cennet olsun, Allah şefaatine erdirsin. Büyük hadis alimi her bakımdan büyük bir alim, örnekli insan. Onun kitabını cüretine okuyordum, hadise şeriflerden ve efendim böyle kıymetli, çok kıymetli, sağlam bilgilerden efendim derlenmiş, çok güzel bir eser, kaynak eser. Biz de onu neşretmişiz, okuyucularımıza kazandırmışız. Elhamdülillah dergilerimizde hediye olarak. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'in evine varmış gitmiş Peygamber Efendimiz kendi kızının yani ve e, e, da, e, damadı ve yeğeni bir, bir bakıma da evlat gibi babasının yanından alıp da evinde büyüttüğü Hazreti Ali Efendimiz'in evine gitmiş. Orada bir örtü görmüş o, o örtüyü görünce geriye dönmüş Hazreti Ali Efendimiz de Resulullah Efendimiz geliyor diye sevinirken onun böyle geriye döndüğünü görünce çok tabi hemen e, telaşlanmış, peşinden koşmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, sormuş. Yani niye geliyor yani döndüğünü. Bakın e, bir basit örtü örtülmüş duvara. E, kitap yazıyor ki satılsa. Dört dirhem eder. Tabi dirhem ne kadar? Abdullah İbni Ömer radıyallahu Anhuma hastalanmış da. O da çok iyi bir insan olduğu için hasta ona işte hani hastanın canı bazı şeyler çeker ister ah şu olsa da yesem filan der bir dirhem. bir salkım üzüm almışlar getirmişler demek ki bir dirhem böyle bir şey yani e, kıymetli olduğunu düşünelim üzümün orası için kolay bulunmayan bir şey olduğunu düşünelim efendim bir salkımı bir dirhem oluyor dört dirhem edecek bir şey perde artık anlayın yani dört salkım üzüm iki kilo üzüm diyelim 3 kilo, hadi 4 kilo üzüm diyelim 4 kilo üzüm fiyatına bir örtün Efendimiz onu görünce gelip dönmüş de Hz. Ali Efendimiz de arkasından koşup gidince, demiş ki yani bunu buraya asacağına asacağınıza bunu satsaydınız da fakirlere, Ömer Fırlal Aleyhisselam Efendimiz'in toplumdaki insanlara merhametine bakın nasıl onların ihtiyacını karşılama hususunda herkesi nasıl teşvik ediyor yani senin burada perde evinde boş yere veya süs olarak duracağına, küçük bir fonksiyon da olsa bile hani örtme gibi bunu burada tutacağına götür çarşıda pazarda sat bundan elde ettiğini söktür hem fukaraya tasarlık et sadaka ver, hayır yap çünkü aç insanlar var, açık insanlar var şimdi ben bu mantığı düşünüyorum Resulullah Efendimiz'i işte Hz. Ali Efendimiz'le macerası. Resulullah Efendimiz'i hepimiz seviyoruz, canımızdan çok seviyoruz. Hz. Ali Efendimiz'i de hepimiz seviyoruz. Hz. Ali Efendimiz başımızın tacı. Şimdi bunlardan bir güzel hayat sahnesi hatıra. Yani onu sap fakirlere ver diyor. Şimdi bizim bugün 20. yüzyılda muhtaç Müslüman kardeşimiz yok mu? Somali'de, Afrika'da, Sudan'da efendim bilmem e, Mali'de bilmem Moritanya'da e, böyle açlıktan derisi e, kemiğine yapışmış nefesi kokan hastalıktan inleyen aç susuz efendim Hindistan'da Bangladeş'te efendim, e, Çeçenistan'da Bosna'da Hersek'te yani o zavallılar hani eline almış bir kadıncağız nesi varsa derlemiş toplamış onları çarşıda pazarda satacak diye tam giderken resmini çekmişler ıvır zıvır yani ne silahı toplamış kabuk acağı götürecek satacak yani Müslümanların ihtiyacı yok mu? çok. E, bu ihtiyaçlara rağmen keyif ve ve sefa ve ve refah içinde efendim yüzen öteki Müslümanlar e, nasıl bir Müslümanlık bu? işte bu asr-ı saadet Müslümanlığına uymayan bir Müslümanlık onun için ben Müslümanlık iki çeşit diyorum birbirine de benziyor kafiyeli gibi bir zamane Müslümanlığı var yani zamane Müslümanlarının akıllarına, keyiflerine, alışkanlıklarına efendim dayalı Müslümanlık sandıkları bir yaşam tarzı var. Ben Müslümanım elhamdülillah. Sen Müslümansın elhamdülillah ama yaşayışın Müslümanca mı? Aklın Müslümanca mı çalışıyor? Günün Müslümanca mı geçiyor? Ticaretin Müslümanca mı? Müslümanım diyor ahdine sadık değil. Müslümanım diyor çalıştırdığı içinin parasını vermiyor. Üstüne yatıyor. Müslümanım diyor adaletle hükmetmiyor. E, o halde Müslüman değil. Yani davranışı Müslüman değil. E, İslami değil. Bir zamane Müslümanlığı var. Bir de sahabe Müslümanlığı var. Bak sahabe de zaman zaman işte böyle bir örtü asınca Resulullah Efendimiz onu da düzeltmiş. Şimdi bir hadisi şerifi okumak istiyorum size. E, yine aynı güzel bu kitabu zikr kitabın şeyinden e, efendim eserinden hadis-i şerif. An Ebi Kırabe radıyallahu anhu. Kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Kırabe rivayet etmiş ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir şeyler anlatmış etrafındaki ashabına şeyler anlatmış da Zekere şeyen e, yani bir şey anlattı diyor. Onu söylemiyor. Neler anlattığını. Onları anlattıktan sonra bir takım olayları anlattıktan sonra Tekale buyurdu ki: "Zelike evanun yunsaxul." İşte bu olaylar Kur'an-ı Kerim'in silineceği, efendim, yok edileceği, yok olunacağı zamanların başlangıcıdır demiş. Anlattığı olayları anlatacak. belki Kıyametle ilgili, ahir zamanla ilgili olaylar anlattı da işte bunlar Kur'an-ı Kerim'in silineceği, yok olunacağı, kaldırılacağı zamandır buyurmuş. Fekadeh-i kelâ, yani bir adam da kalkmış, sormuş, meraklanmış. Yani galiba bir Arabi, yani çölden gelme bir bedeviydi diyor. E, Arabi gibi olan bir insan kalktı sordu. Ya Resulallah, ma ee, Kur'an. ne demek Kur'an-ı Kerim e, silinecek kaldırılacak yok olacak ne demek diye merak etmiş sormuş Kur'an-ı Kerim işte indiriliyor hafızlar ezberliyor kitapları yazılmış bu saflarda kaydedilmiş herkesin evinde kaç çeşidi var kaç çeşit baskısı var işte zamanımızda eskiden de herkes Kur'an-ı Kerim'e edinmeye çalışmış herkesin evinde vardı Kur'an-ı Kerim ne demek yani bu Kur'an-ı Kerim'in silinmesi yok olması ev ke ke Kur'an. Veyahut şöyle sormuş. Yani nasıl Kur'an silinecek, yok olacak? Ne demek yani bu diye sormuş. Kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leyhake evet. yezhabu Yazıklar olsun sana. Anlayamadın mı? Kafanı çalıştırıp yani bunu sezemedin mi? Yazık sana. bu Kur'an-ı Kerim ehliyle beraber kalkıp gidecek Kur'an-ı Kerim işte. O zaman silinecek diye buyurmuş. Yani Kur'an'ı bilen insanlar var. Yaşayan insanlar var. Hayatında uygulayan insanlar var. Onlar gitti mi Kur'an-ı Kerim silinmiş oluyor. Ve yapka ricalun o Kur'an'ı yaşayan mübarek insanlar Müslüman insanlar gittikten sonra kimler kalacak? Bir takım adamlar insanlar kalacak. Ke ennehumun ne'amun Tan onlar hayvanlarmış gibi. Sanki efendim ee, şey eee Davarlar gibi insanlar kalacak diyor. فَبْدَرَبَا رَسُولُ اللّٰهُ سَلَّ اللّٰهُ عَلَىٰهِ سَلَّمْ اِحْلَىٰهِ اَلَىٰ اُخْرَىٰ فَمَدَّهَا يُشِيرُوا Bir harfini bile düşürmedim diyorlar ama Kur'an'ın tamamını düşürmüşlerdir. Tamamını düşürmüşlerdir. Çünkü Kur'an onların ne amelinde ne de ahlakında görülür. Yani amelinde de yok, ahlakında da yok diyor. Bazıları der ki evet ben bir nefeste bir sure okudum. Vallahi onlar ne kuruatır, ne alimdir, ne hakimdir, ne Allah'tan korkan kimsedir diyor. Yemin ederek söylüyor Hasan-ı Vasih Hazretleri. Şimdi e, buradan çok net olarak anlıyoruz ki e, Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız tamam ama bu sadece bilgi öğreniyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'i açan herkes okuyabilir. Gayri bile. bir de açar okur. Ne yazıyormuş bakalım şu Müslümanların kitabı da okur ne olacak? Bizde tesiri farkı ne olacak? Gayrimüslimin Kur'an okuyuşundan bizim farkımız ne olacak? Bizim amelimize yani fiilimize, icraatımıza Kur'an-ı Kerim tesir edecek. Kur'an-ı Kerim'e göre icraat yapacağız. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayacağız. Bir de ahlakımıza tesir edecek. Ahlakımız Kur'an-ı Kerim ahlakı olacak. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı efendim ahlak olacak. İslami ahlakı olacak. O bakımdan e, onlar olmadığı zaman efendim yeterli olmuyor. İşte birçok kimse çıkıyor. Efendim şimdi burada e, Edremit'ten kardeşlerimiz geldiler. Cekiyi çalışkan kardeşler, eli kalem tutan kardeşler, efendim e, gazetelere yazı yazıyorlar, televizyonlara konuşmalar yapıyorlar. Efendim e, Müslümanların kendilerine itirazlarını anlattılar geçen akşam da. Nelere itiraz ediyor? Kendisi Müslümanım falan insanlar İslam'ın hiçbir şeyini bilmiyor. Ölülere buradan biz öldükten sonra bir şey yapsak ne faydası olacak? E, ya yani bu adamlar hiç sahih hadisleri okumadılar mı? Hani bir insan öldüğü zaman defteri kapalır, kapanır. Amel defteri işi biter, kapatılır. Melekler artık yazmaz ama üç kişi müstesna diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. İşte arkasından faydalanan ilim bırakanlar, hayırlı evlat bırakanlar Efendim, hayırı, hayır bırakanlar faydası devam eden hayır, sadakayı cariye, cereyan eden faydası, öyle bir şey bırakanların sevabı efendim, kesilmez. Onlar kabirde olduğu halde yazılır durur diye bildirilmiyor mu? Yani bak işte bir sahih hadis-i şerif. Şimdi Müslümanım dediği halde yani radikal Müslümanım diyor, mantıklı Müslümanım diyor ama işte Kur'an-ı Kerim'i bilmeyince Efendim hadis şerifleri bilmeyince efendim e, hayatına böyle şey e, kendi kafasına göre İslam'ı yorumlamaya kalkınca o zaman çok büyük yanlışlıklar oluyor. Çok efendim eee ortaya hatalı şeyler çıkıyor. İşte bu bakımdan aziz ve sevgili e, kardeşlerim e, biz e, ne yapmalıyız? Allah'ın rızasını kazanmak isteyen, efendim Allah'ın sevgisini kazanmak isteyen insanlarız istiyoruz ki Allah'a çok güzel kulluk yapalım hepimizin canı gönülden yana yakıla aradığı istediği peşinde koştuğu ideal bu iyi Müslüman olmak Allah'ın sevdiği bir kul olmak çok iyi bir insan olmak istiyoruz tamam bunu istiyorsak efendim o zaman kendi aklımıza göre İslam'ı yorumlamaktan vazgeçelim Kur'an-ı Kerim ne diyor onu iyi anlamaya çalışalım Efendim, Peygamber Efendimiz İslam'ı nasıl e, yorumlamış ve yaşamış onun yaşa, yaşam tarzı nasıl onu anlamaya çalışalım onu anladıktan sonra onu iki şeye geçireceğiz bir amellerimize yani icraatımıza yani hareketlerimiz hareket, yaptığımız işler güçler hepsi ona uygun olacak Kur'an'a uygun olacak ve bir de ahlakımıza intikal edecek ahlakımız Kur'an ahlakı olacak Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen o efendim e, tabi Hz. Ayşe Validemiz'e de biliyorsunuz sormuşlar Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye o da buyurmuş ki soran kimseye sen Kur'an-ı Kerim'i okumadın mı hiç mübarek okumaz mısın okursun tabi kâne hulukul Kur'an Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim'di demek ki Kur'an-ı Kerim'i böyle tecvidle okumak falan güzel ezberlemek güzel Efendim, hatim indirmek güzel ama Kur'an-ı Kerim bizi öyle okumayacağız. Nasıl okuyacağız? İcraatımıza intikal ettirecek dikkatle okuyacağız. Ahlakımızı ona göre ayarlayacağız. Ahlakımızı Kur'an ahlakı haline getireceğiz. Öyle olmadıktan sonra olmuyor. Yemin ediyor. Hasan-ı Vasif Hazretleri vallahi diyor. Onlar ne kurradır. Yani kurra kuvvetli hafız demek ne alimdir ne hakimdir diyor ne takva ehli Allah'tan korkan insanlardır diyor. Hepimiz katılırız siz de katılırsınız onun o yeminine yani insanın sözünün tatlı, yağlı, ballı olması yıkmıyor. Sonunda insanın haline bakıyorlar, hareketine bakıyorlar haram yiyor mu? Yiyor. Hak yiyor mu? Yiyor. Haksızlık yapıyor mu? Yapıyor. Ahlakı kötü mü? Kötü. Efendim o zaman kıymeti yok yani sözüne hiç kimse itibar etmiyor. O sözü de ona, o bilgiler de ona Vebal oluyor Allahu Teala hizmetleri cümlemizi Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenen Kur'an-ı Kerim'in gerçek ehli olan Kimselerden eylesin Kur'an-ı Kerim böyle Efendimizin iki eliyle işaret ettiği gibi kalkıp gidecek Nasıl gidecek? Ehli olan insanlar kalmayacak Öyle gidecek e Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, öğreniyoruz Çoluk çocuklarımıza Öğretiyoruz Ya Allah Yahudiler de Tevrat'ı okurlardı Nasrani'ler de Hristiyanlar da İncil okurlardı ama işte Allah'ın sevmediği duruma düştüler diyor Peygamber Efendimiz. Onlar da okurlardı. Onlar da okurlardı. Yetmez. Okumak yetmez. Aman o eski ümmetlerin Allah tarafından tenkit edilen, Kur'an-ı Kerim'de hatalı olduğu gösterilen durumuna biz düşmeyelim. allah Teala Hazretleri bizi sevdiği kul eylesin. Sevdiği ümmet eylemiş, sevdiği peygamberine ümmet eylemiş, efendim, hak inancı, tevhid inancına sahip eylemiş ama bir de biz de bir gayret daha gösterip, icraatımızı ve ahlakımızı çok güzelleştirerek sevdiği kul olmaya efendim, ulaşalım. Allah Teala Hazretleri cümlemize yardım eylesin, tevfikini refik eylesin. Önemli bir husus. Çocuklarımızı eğitmek istiyoruz. Okullara verdik, kolejlere verdik efendim, vesaire. Ama en mühim eğitim işte bu. En mühim eğitim, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve e, icraatımıza intikal ettirmek, ahlakımızla Kuran-kerim ahlaklarına getirmek bu çocukta başlayacak yani tahsil çağında başlayacak çocuk bunu öğrenmezse efendim kıyafet takmış forma giymiş efendim kolej elbiseleri yakışıklı güzel e, efendim çantalar vesaire hiç kıymeti yok asıl efendim önemli olan Allah'ın efendim rızasını kazanmak Resulüden istediği tarzda Müslüman olmak. Çocuklarımızı böyle yetiştirme dikkat edelim. Efendim, e şimdi tahsil başladı, okul başladı, çocukların dersleri var. Olsun, çocuklar derslerini bitirdikten sonra bu birçok zaman kalıyor. Hem her günün içinde birçok zaman kalıyor, hem de haftanın içinde iki gün tatil zamanı kalıyor. Biliyorsunuz e, Avrupa'da, Amerika'da e, din teşkilatlarının, kiliselerin pazar okulları var, pazar okulları. Yani Pazar günü çocuk oraya geliyor, orada da dinini öğreniyor. Bizim Ada kardeşlerimiz Allah razı olsun yazın kamp yapmışlar, çocuklara eğitim, öğretim, efendim spor, her şeyi yaptırmışlar. Çok güzel. Ama bir şey daha çok hoşuma gidiyor. O yazın kamp yaptırdıkları çocuklarla ilgileri kesmemişler. Kışın da onları haftada bir efendim yine çağırıyorlarmış üniversitelerimize. Orada onlarla yine eğitim ve efendim, muhabbet devam ediyormuş. Evet. Yani bu tahsil ile o tahsil beraber gidecek. Aslında dini tahsil çok daha önemli. Ahlaki formasyon efendim, insanın davranışlarının Müslüman olması, kalbinin Müslüman olması, nefsinin İslam olması en mühim şey. Bizim yolumuzda o zaten. Yani nefsi ıslah edip ahlakı güzelleştirme, Allah'ın sevdiği kul olma, marifetullah'a erme yolu. Allahu Teala şu mübarek cuma günü hürmetine bizi bu tatlı tatlı konuştuğumuz, candan yana yakılarak, kavrana kavrana yana yakına istediğimiz güzel hedeflere ulaştırsın. Efendim marifetullah'a erdirsin. Nefsini islah etmiş kul eylesin. Kur'an'ı tam anlayıp tam uygulayan kullardan eylesin. Çocuklarımızı da öyle güzel yetiştirmeyi nasip eylesin. Onların güzel günlerini görmeyi nasip eylesin. Başarılarını görmeyi nasip eylesin. Allah evlatlarımızı böyle hem dinen hem de dünyevi bakımdan hem Allah'ın sevdiği kul olarak hem de dünya hayatında dost düşmana karşı güzel işler yapacak. Başarılı bir genç olarak yetiştirmeyi nasip eylesin. Biz vefat etsek, göçsek bile ahirete onlar böyle hayırlı işler yaparak Bizim kabrimizi nurlandırsınlar, kabirde nurumuzu, sürurumuzu arttırsınlar. Yaptıkları güzel şeylerle, ibadet ve taat ve hayrat ve senat ile efendim, mutluluğumuzu arttırsınlar. allah Teala Hazretleri cümlemizi evlatlarımızla, sevdiklerimizle hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Cumanız olsun. Eğer cuma abdesti almadıysanız seveden tırnağı cuma gusülü alın. Çok sevap, on günlük günahı af oluyor insanın. Güzel kokular sürünün, en temiz elbiselerini giyin, cuma namazına erkenden gidin, hatibi ses çıkartmadan dinleyin, vayizi daha önceden dinlersiniz, hutbede de hatibi dinlersiniz, namazınızı güzelce kılın. Namazı güzelce kıldıktan sonra da biliyorsunuz, Allah-u Teala Hazretleri, fenteşiru al, yer yeryüzüne yayılın, dağılın, nereye gideceksiniz gidin diyor yani. Bezkürullah'a kesirelle alekum tüflühün, gene tasavvuf, gene dervişlik. Allah çok sikredin ki felah bulasınız diyor. Evet siz de Allah çok sikredin hiç unutmayın ki felah bulasınız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.